793, numaralı konu, Abdullah bin Mesud'un Allah'a dayanıp güvenmesi, evet, Abdullah bin Mesud ölüm döşeğindeydi, Hz. Osman onu ziyaret ederek, nerenden şikayetçisin, diye sordu, İbni Mesud, günahlarımdan, dedi, Hazreti Osman bu kez, canın ne istiyor, diye sordu, Abdullah bin Mesud, Allah'ın rahmetini, karşılığını verdi,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 çünkü Hazreti Peygamberin Vaka Suresi'ni her gece okuyan kimse asla fakirlik ve geçim sıkıntısı çekmez buyurduğunu işittim.